Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Cinlerin insanlar üzerinde etkileri nelerdir? Nasıl bir etki yapabilirler? Kıymetli kardeşlerim, Zariyat Suresi 56. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, ve ma khalaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Rabbimiz cinleri ve insanları yaratmış ve imtihan etmek üzere dünyaya göndermiştir. Ve biz bu dünyayı cinlerle birlikte paylaşmaktayız. Onların da iman edenleri, inkar edenleri ve münafıkları vardır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Onlar e, ateşten yaratılmıştır. E, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın e, buyurduğuna göre cinlerin Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır. İnsanlar da topraktan yaratılmıştır. Onlar yaratılış bakımından insanlardan farklıdırlar. Farklı özellikler taşımaktadırlar. Ve insanlar tarafından görülmemektedirler. Ama cinlere insanlar görünmektedir. Yani onlar bizi görmektedir. Cinler, cinler insanların vücutunda dolaşıp hareket edebilmektedir. Allah onlara böyle bir özellik vermiştir. Çok çabuk hareket edebilme, bir yerden başka bir yere gidebilme gibi bir takım özellikleri vardır. Cinlerin insanlara etki ettikleri de bir gerçektir. Onların zarar verdikleri de bir gerçektir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günlük 24 saat içerisinde birçok dualar etmiştir ayetler okumuştur. Yani cinlerden sığınma yönelik e, dualarda bulunmuştur. En bariz örneğimiz Felak ve Nas surelerinde insanların ve cinlerin şerrinden Allah'a sığın, sığınmıştır. Ayetlerde bu ifade edilir. E, bu ayetlerden de anlaşılıyor ki cinler insanlar üzerinde birçok etkilerde bulunabiliyorlar. Onlara zarar verebiliyorlar. Peki bu etkiler Nelerdir diye sıralayacak olursak kardeşler bunu maddeler halinde değil genel olarak ifade edelim. Yani ekseriyetle insanların vücudunda dolaşabilir, rahatlıkla hareket edebilirler. Beyinde dolaşabilirler. Bazı uzuvlarında rahatsızlıklar verebilirler. Ağrı ve sızıya neden olabilirler. Sancıya neden olabilirler. Ve Cin çarpması diye nitelenen bir takım böyle şok halleri yaşata birirler. Onların yedikleri, içtikleri şeyler hakkında Peygamberimizden hadisler var. Onlardan sakınmamız gerektiği hakkında hadisler var. Bunları da değerlendirmek gerekmektedir. O halde beraber paylaştığımız bu dünya hayatında onların zararına zararlı etkilerine uğramamak için peygamberin gösterdiği yoldan gitmek gerekiyor. Bu da Kur'an ve sünnete göre bir hayatı şekillendirmek anlamına geliyor. Ancak günümüzde insanlar Kur'an'dan ve sünnetten uzak bir hayat yaşadıkları için ve bu korunma zırhlarını üzerlerine almadıkları için, giyinmedikleri için e, tabii ki bir takım e, rahatsızlıklar yaşamaktadır bu cin tayfesinin e, musallatına uğramak, tasallutuna uğramaktadır. Dolayısıyla günümüzde bu insanların sayısı e, çokça artmış durumdadır. Çünkü Kur'an okunmayan bir eve e, cin, şeytanlar, cinler dolmaktadır. E, Kur'an'dan uzak, peygamberin sünnetinden uzak yaşanan bir hayatın içerisine de cinler ve şeytanlar gireceği için o kişilere e, rahatsızlık ver, vermektedir. Ee, bu da o insanların hayatını huzursuzlaştırmakta ee, bir takım e, çaresi olmayan yani e, tıbbi yönden anlam verilemeyen bir açıklaması olmayan rahatsızlıklar ortaya koymaktadır. İşte bu e, hususta yani cinlerin vereceği rahatsızlıklar hususunda Elbette ki Kur'an ve Sünnet eczanesine başvurup oradaki tedavi yollarına ve korunma yollarına başvurmak gerekmektedir. Bu hususlarda bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiği yani 24 saati içerisinde hangi ayetlerle ve hangi dualarla cinlerin etkilerinden korunması gerektiği hakkında eserler yazılmıştır. İmam-ı Nebevi'nin Ezgar isimli eseri temin edilirse bu kitapta e, yeteri kadar bir Müslümanın e, sünnete uygun bir şekilde korunması gerektiğine dair dualar, ayetler ve dualar mevcuttur. Bundan istifade etmek gerekiyor. E, bu rahatsızlıkları madde madde tek tek anlatmanın e, bu sohbetimizdeki anlamı olmaz. Çünkü yeterli süre olmadığı için daha uzunca bu konularda bilgi almak için başka eserlerden de faydalanılabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.